Radyo Havan'da Hasbihal programına hoş geldiniz. Program yapımcınız ve sunucunuz ben Cüneyt Gülen. Bir hafta aradan sonra yine çok değerli bir konukla sizlerle beraber olacağız. Konuğumuzla güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Şarkılarını, şiirlerini sizlerle buluşturacağız. Evet aslında şiirlerini de sizlerle buluşturacağız. Çünkü bugün şarkıları başkalarından, şiirleri ondan dinleyeceğiz. Kafanıza bir soru işareti oluştuysa biz hemen cevabını verelim. Bugün Tunay Bozyiğit yani namı değer. Şahrut Seyduna türkülerinin sahibi kendisi hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, <gülüyor> Sağol, uğuruz. Özlemişiz ya sizi. Hakikaten özlemişiz. Tunay'la <gülüyor> bizim aslında dostluk epey bir evet, geçmişe epey dayanıyor. Geçmiş. Ee, radyo programlarının dışında da yer yer görüştüğümüz anlar oluyor. Alhamud Kalesi'ne geldiğin anlar Aynen. Evet. Aynen. Onun dışında da elbet bir yerde selamlaştığımız Elbette oluyor. Canım. Elbette ee, Sevgili Tunay, Şahrut Seyduna Türküleri albümlerini gerçekleştiriyor. Şu ana kadar dört albüm yaptı zaten. Hmm. E, aslında biraz bu serüveni konuşacağız. E, bu albümler nereden çıktı? Biz ilk kez dinleyen dinleyicilerimiz. Eyvallah. Ee, bu albümün çıkış <gülüyor> aşamasını, e, şiirlerin yazılışını, e, Seydun kim olduğunu, Şahrud'un kim olduğunu bugün radyo programımızda öğrenecek. Hasbihal'e hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk, ee, İstersen hemen bir şarkınla açılışı yapalım ki Olur. en çok bilinen şarkın aslında. E, ne, yazık ne yazık ki acıya gülmek. Ne yazık acıya gülmek. <gülüyor> acıya gülmek, Hakan Yeşil yurt yorumuyla Şahrud Seydun albümlerinde en tuhafı yaptım. aradaki o şiiri ben okuyorum. onu da Hakan'ın okuduğunu Sanıyorum. Öyle mi? Tabii. <gülüyor> e, ama biz bugün biraz daha farklı bir yorumla, geçen hafta da konumuz olan sevgili Gerçeğin yorumuyla bunu dinletmek Onu istiyoruz. Daha olmaz mı? Bir de rak halini görelim. Bir de rak halini görelim. Evet. evet, biraz daha tempolu olmuş aslında bu. E, rak yani. Rock rock. Ben, ben bile dikkat edersen şiir okurken biraz koşmuşum <gülüyor> geçebilmek için. Peki. Olayım. Önce e, gerçekten bu şarkıyı dinleyelim. Ardından şu e, şarkının rak haline geliş e, normunu önce bir konuşalım. Tamam. Peki. Tamam. Efendim, e, acıya gülmek gerçekten dinliyoruz hemen gerçekten dinliyoruz yani baya iki İlginç iki aynen gerçekten. öyle i̇ki eş anlamlı oldu evet. gerçek isimli sanatçımızdan dinliyoruz evet. acıya gülmek hemen ardından hasbülde Tunay Boz sohbetimiz devam edecek. Sana olan sevdandandır bilesin Geçiyorsam bir çiçeğin özünden Sana olan sevdamdandır bilesin Ne yer ne yalnızız insan olmuşsak Yaprak gibi Sessiz olmuşsak Yeri gelmiş Açıya da gülmüşsek Sana olan Sevdamdandır bilesin Yeri gelmiş Ayrılığa gülmüşsek Sana olan Sevdamdandır bilesin Biliyorum sen yine parmak uçlarında üşüyorsun Aramızda kıvrılıp yatan uzaklığa inat Ayaklarınla kasıklarının kasargasını Ellerinle yüreğinde yaktığın ateşi düşlüyorsun. Sularımız sızıp karışıyor ay karanlıkta Ve Çırıl çıplak kırbağa dönüşürüz yatağımızda Apansız de gülüşüyor güneş ne güzel bütün parmakların tıkır tıkır ışlıyor, iştahla biliyorsun yaşamaktır aşk. Gece ile gündüzün sessiz geçişimidir bir uyku boyunca. Delice bir yangın parmaklarının muzulunda. Ah şahrut, her yerimiz nasıl da şaşır kalmaya istekli. Ah. Kararına boyun eğip gittiysem sana olan sevdamdandır bilesin. Kararına saygı duyup gitmiysem sana olan sevdamdandır bilesin. Karşılıksız sevebilmekse sevdan Sevmiş, küle dönmüş her çağda Elim kolum bağlanmışsa kıyımda Sana olan sevdandandır bilesin Seyir dunayım gebermişsem kıyımda Sana olan sevdandandır bilesin Acıya Gülmek dinledik. Gerçek yorumladı bu evet. sefer. Ee, her zaman Hakan Yeşil Yeşilyurt'tan dinlemeye alıştığımız bir eserdi. Ee, tabii rak versiyonunu dinledik. Biraz da tempolu olmuş aslında bu. Ee, evet haklısın çünkü rak dediğim üzere. Yani ben bile arada şiir okuracağım. Koşmak zorunda kalıyorum. <gülüyor> Peki e, hiç böyle bir rahatsızlık duydun mu ilk dinlediğinde? Hiç rahatsızlık duymadım. Ya ben yani müziğin evrenselliğine inanan bir insanım zaten. Hatta tam tersine benim eserlerimin raka dönüşmesi çok hoşuma gitti. Çünkü sonuçta ben bir yanım rak'tır zaten. Hı hı. İsyan bir yanım var benim. İsyanlı. Şairut Seyduna'nın doğasında bile bir isyan vardır. Benim eserlerim salt aşk, ayrılığı anlatmıyor ki. Sonuçta ben devrimci bir sanatçıyım. O yanıyla da kimliğim nettir. Eserlerim bu anlamda da <gülüyor> eserlerim var ve orada da kendimi ifade ediyorum. Rak süreci çok ilginç geldi, hoşuma da gitti. Hı hı. Gerçeğin albümün ismi Eşkıya hı hı. E, Orada da isim babasıyım Çünkü benim Eşkıya diye bir şiirim Şiirimden yani Beste'ye dönüştürdüm Orada iki eserimi okur i̇ki Hem eseri Hacı'ya hem Eşkıya'yı okur Ve e, şeyinde ismi Eşkıya oldu Ama yazık Eşkıya benden bugüne kadar. bile bir gerçek eşkıya oldu Kerem. Ama bu bir bayrak yarışı. Evet. Şimdi Tunay Bozid yavaş yavaş o bayrağı devretmek zorunda kalacak. Henüz değildi, henüz değildi ama e, burada e, sen bilirsin ben albümlerimde mutlaka en az iki tane üç tane her albümde amatör seslere de yer veririm. Hı hı. Ve bugüne kadar onun dışında benim dört albümün dışında iki albümlük çalışmam dışarıda var. Ben albümlerimde olmayan eserlerim bunların çoğu da gerçekten işte sanata ve müziğe yeni katılan arkadaşlardır. Orada da bir destek sunuyorum. Gerçekte sunduğum gibi. İşte Can Yıldız, Abdül Yenerci orada bir eserim var, okuyor. Örnekler çoğaltabilirim yani bu anlarda. Cihan da zaten e, senin albümden sonra bir albüm yapan kişilerden evet, biri. Evet. Yani aslında bir yerde senin o albümler e, küçük çaplı bir okul görevi tabi, görüyor. Tabii canım aynen öyle. Yani bir de dediğim gibi zaten e, şeyi sanatım kirlendiğini de düşündüğüm için, çürüdüğünü düşündüğüm için... Hani subaşlarını abilerimiz tutmuş bir türlü de gitmiyorlar ya <gülüyor> oradaki kanın tazelenmesini inandığım için e, çoğunlukla böyle amatör sesler ya da müziğe yeni başlayan insanlar özellikle diyorum. kendi albümünde e, ya da onların albümünde yeter ki oradaki o kan değişimini bir yapalım da kirli kandan kurtulalım artık su subaşlarını tutan. <gülüyor> bir e, iğnelercidir biliyorsun tarzım bu yani yok benim için problem He. yok yani isim vermedikten sonra her Tabii türlü şimdi. yol mübahtır ya, yok. onlar şimdi, anlar zaten e, <gülüyor> Seyduna türkülerinin tabi bir geçmişi var evet. e, Şahrut Seyduna'yı arar Seyduna Şahrut'u arar bir türlü kavuşamazlar evet. ve anladığım kadarıyla bundan sonra kavuşmakta e, gümana kaldı şimdi e, ilginçtir sanal ortama sorduğunda Seyduna ile Şahrut diye inanılmaz inanılmaz efsaneleşmiş öyküler çıkarıyorlar İki nehir buluşamıyor yeryüzüyle gökyüzü buluşamıyor bir dağla bir nehir buluşamıyor şimdi ve çoğunlukla Seyduna'nın ölü bir insan olduğunu tarihte yaşadığını düşünürler oysa hiç ilgisi yok Seyduna diri diri karşımda duruyor <gülüyor> Aynen öyle. Şahrut Seyduna'yı e, öyküsünü ben yarattığım bir öyküdür ...kendi hayatımdan bir kesiti, bir dönemi anlattığım, mitik bir aşkı yaşadığım dönemi anlattığım öykümdü. Her şiirlerimin yetmediği yerde ezgiler yaptım. Ee, ezgilerle destekleyince geniş kitlelere ulaşma ezgi olunca daha kolay. Şiir kitaplarıyla ulaşamıyorsun sonuçta. Ve doğal olarak bir anlamda dinleyiciler bunu efsaneleştirdiler. Sanki tarihten Leyla ile Mecnun gibi ya da Ferhat ile Şirin gibi bir öykü varmış gibisine daha da ötesine giderek <gülüyor> dediğim gibi anlamlar yüklediler halbuki işin en ilgincini söyleyeyim sana Cüneyt benim her albümümde bir bağımsız şiirim vardır ve o bağımsız şiirde Şahrut ve Seyidunay'ı bir biçimde betimlerim anlatırım. Hı hı hı. Anlatırken kullandığım sözcükler vardır bilirsin. İşte Şahrut gökyüzü gelinidir yüzüne bulut insa dolardı masal gözleri bir solukluk rüzgarda bile usul usul kanardı gelincik bedeni ya da işte benzeri ee, ...Seyduna yeryüzü cehennemiydi. Şimdi orada hemen diyor... ...tamam Şahrut meğerse gökyüzüymüş. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> Gökyüzüyle öyle. Gökyüzüyle yeryüzünün kavuşamaması. Aynen Olay öyle. Bu. Olay bu. <gülüyor> tamam. Şimdi orada diyorum ya... ...günde iki kez buluşurlardı... ...onu da güneş iki kez atışa verirdi. <gülüyor> Değil, gün doğumuyla gün bu. Tamam o zaman. Ya da işte dediğim gibi... ...iki ırmağın kavuşamaması falan. Ha, bir ile hoşuma gidiyor ya... Ben yaşarken yarattığım bir e, öykünün efsaneye dönüşmüş olması, bir yandan e, hoşuma gidiyor, yani hoş ya yaşarken <gülüyor> bir e, eserinin böyle efsaneye dönüşmesi e, güzel bir duygu diye düşünüyorum. Yaşarken e, anonim olmak herhalde evet, bu. Evet gibi bir şey, evet. Yani gerek ülke içinde, gerek yurt dışına gidiyorum. Şaşırıyorum yani gerçekten herkes dinliyor. Yani adıcaya gülmek zaten bir baştan bir başa bayrak gibi. Evet, evet. Sevgili Kazım'ın okuduğu Hayat hakeze. Ee, İstanbul ağlıyor hakeze. Aldı gitti hakeze. Bu ara nefesimi süreyim bayağı öne çıktı. Hı -hı. Bu şeyde şey yani. dördüncü albümde olan nefesimi <gülüyor> <değil mi? gülüyor> Hayır. ikinci albümdeydi. Hı -hı. Nefesimi ben, süreyim. Artık albüm sayılarını karıştırıyorum. Çok ben görme. De, Yaşlanıyoruz çok. dedim ya bu program <gülüyor> öncesi. Aynen. Peki e, tabi pek çok sanatçı var bu albümde es, albümlerde aslında eserlerini seslendiren <gülüyor> evet. e, Gülaydan Tut hani proflar da var tabi evet. Gülaydan Tut Kazım'a aynen Brillantan Tut i̇şte, Yasemin Göksoy aynen Yasemin e, Göksoy Cengiz Özkalıt Cengiz kadar e, şimdi nedir bizim öğretmenimiz hmm, grup yorumdan gelen Kemal Sahir Hi, Hilmi Yarayıcı, Yarayıcı. Kemal var Hı -hı. birinci albümde tabi. Filmi Yarayıcı... ...Arzu Görücü... ...İlk... <gülüyor> i̇lk arzu, ...Aklıma gelen. ...Arzu ilk şey ikinci albümde vardı yanlış hatırlamıyorsam... ...birinci ve ikinci albümde... ...birinci de var mıydı? <gülüyor> o kadar çok ya hakikaten evet. artık şey... O <gülüyor> ...albüm sıralamalarını karıştırıyoruz ama... Evet. ...hani artık o şarkıları söyleyenlerin kimler olduğu biliniyor... Evet. ...işte Yasemin <gülüyor> Göksun'un mesela aldı gitti... ...senin az önce söylediğin... Evet. <gülüyor> ...yine Gülay'ın söylediği İstanbul'a alıyor... Hakan'ın söylediği... İstanbul Ağlıyor... Ya Gülay çok eser mi okudu benim tabii, tabii. albümümde? Kendi albümlerini kendi de söyledi. Al tabii. Aynı zamanda benim... E, bende okuduğu çalışmalardan... Ya da olmayanlardan alıp... Kendi albümünde de okudu. İşte <gülüyor> dalgalarda... Hem İstanbul alıyor, aldı okudu... Bir de olduğu gibi aldı okudu. Ben orada şiir okudu. Aynı şiir olduğu gibi oldu ve... Klip çekildi ona. Aynı zamanda... E, ayrılık da Sevda'dandır eser Başka bir böyle... Çalım'la. Ama Hatta bence oradan dinle dinlensin. Gülay'ın dalgalarındaki evet, evet. e, ayrılıkta seyredendir. Çünkü özellikle onu aranje eden tarcı bir arkadaş. Ve benim azer olduğumda bildiği için eseri resmen tarla aranje etmiş ve inanılmaz. <gülüyor> bence şimdi eğer müziğe girilecekse e, ondan olsun yani. Tamam. <gülüyor> ee, o zaman Gülay'ın e, Ayrılık'ta Sevda'dandır evet. e, yorumunu sizlerle buluşturalım. Şimdi Gülay'ın şarkısı diyemiyoruz, Tunay Boz Yiğit'in <gülüyor> şarkısı. <gülüyor> e, tamam. Ayrılık'ta Sevda'dandır'ı dinleyelim o zaman. Tamam. Hemen ardından <gülüyor> sohbetimize devam edeceğiz. Tamam. E, Radyo Havan'dasınız, Hasbiyal programını dinliyorsunuz. Programımıza dair önerileriniz, duygularınız, düşünceleriniz ya da sevgili Tunay Boz Yiğit'e iletmek istedikleriniz varsa bizim üzerimizden... ...gulencuneit.gmail.com adresine e-maillerinizle <gülüyor> ulaşabilirsiniz. Oh isimli albümünden dinlettiğimiz şarkı ayrılıkta Sevda'dandır. Yine bir e, Seyduna evet. bestesi. Hmm. E, tabii Seyduna'dan aslında biraz bahsetmek lazım. Evet e, Seyduna bizim bildiğimiz Tunay Boziyet. Evet. Ama niye Seyduna Hı. niye Şahrut? O şundan. Şimdi biliyorsun benim kafemin ismi Alamut Kalesi. Evet. E, Beyoğlu'nda olan. Ben oraya Alamut Kalesi ismini koyunca o aralar Vladimir Bartov'un Bartov Alamut <gülüyor> Kalesi kitabı çok okunuyordu hı hı. Doğal olarak bana Seyduna demeye başladılar Çünkü Seyduna Hasan Sabah'ın lakabıdır Tarihteki ünlü Alamut Kalesi'nin kurucusu Hasan Sabah'ın lakabıdır Ben de lakabımı oradan aldım Şimdi bölge kalenin olduğu bölge biliyorsun Ömer Hayyam durağıdır Tarihteki Alamut Kalesi de zaten Ömer Hayyam ve Hasan Sabah Çok yakın arkadaşlar Şahrut Kalenin kurulduğu bölgenin adıdır Aynı zamanda kalenin altından geçen suyun adıdır. O ırmağın adıdır. Hı hı. Anlamı da Şahrut'un hayat veren ırmak demektir. İrmak, Şimdi ben de kadını suya benzettiğim için, hayat taşıdığı için, hayat verdiği için o dönem e, o yitik aşkıya konu olan o günkü aşkıma kendi isminin yerine lakab olarak Şahrut'u taktım. E, Seydin de kendime <gülüyor> yakıştırdım. Tam da müzik üretim yaptığım süreçti. Hepiz ayrıldık, kavuşamadık yani. Ee, kavuşamama sebeplerini de ben şiirlerle anlattım, türkülerle anlattım. Öykü bu ama tarihten dediğin gibi isimler tarihten alındığı için bu öyküyü, bu anlattığım öyküyü tarihe mal etmeye başladı insanlar. <gülüyor> bir tek isimden ötürü ama işin özü benim hayatımdan bir kesit. <gülüyor> Karşılıksız yaşadığım bir aşk, kavuşamamak, ha, diri kalan ne demişti aşk? Ve ustamız Veysel aşk kavuşamamaktır der. Evet. peki e, anladığım kadarıyla şu anda da bir görüşüklük yok ortada yani artık bu ya. imkansız bir aşk ya, o, halini almış o. durumda o kavuşamamak anlaşılan Ay, bir <gülüyor> ömür sana şeyi yazdırtacak aynen. şiirleri şarkıları. umarım yazdırtır, umarım yazdırtır. İşte ama şey ka kaybetme zaten yani eğer bu kaybolursa hakikaten şu son dönemler aşkı en iyi anlatan insan evet aynen öyle aşkı en iyi anlatan insan e, susacak ben onu istemem teşekkür ederim ya Gerçekten bu çok inanılmaz derece e, insanı oner eden, mutlu eden bir hal. Yani feyis olsun, MSN'de olsun, gittiğim konserlerde olsun ya da benimle tanışmak için Alamut'a gelenler de olsun. Bir şey söylüyorlar, yani bu çağda böylesine bir e, aşk var mıdır diye ya da böylesini anlatılabilir mi? Bu gerçekten yaşandı mı? Böyle yaşanabilir mi? Böyle bir anlamlar yüklemesi beni inanılmaz derecede mutlu ediyor. Evet yaşandı. Betimlemeler bile farklı ama az önce mesela bir şeyler söyledin işte gökyüzünün e, gelini Geline, evet. işte incecik gelincik bedeni falan diye betimlemeler bile çok çok farklı aslında yani bunu bile insan söylerken e, hani şeydir hep kendini geliştirmek için ufkun aydınlatmak için sürekli okuman lazımdır ya evet. okumak aslında bir yerde genel kültürdür. O'dur. Ama şey değildir o genel kültür Hiçbir zaman o cümleleri bir araya getirmek için Kullanılmıyor Orada şu, durum şu diye düşünüyorum <gülüyor> galiba. Ben, Benim şansım Ben Iğdırlıyım Doğduğum yerde bizim köyün yarısı Kürt'tü Yarısı e, Acem'di Yani bize Acem dedikleri için Azeri'ydi Ama aynı zamanda biz Erman Radyosu Dinleyerek büyüdük. Yani e, Ermeni kültüründe de, de büyüdük. Zaten benim köyüm bir eski bir Ermeni köy Çagın Evet e aynı zamanda Fars e Bizimkiler Fars'tan gelme Fars'ı da biliyoruz Gidip gelişler onun üzerine Ben şimdi 4 kültürün 5'ine oturdum Ve mesellerle büyüdük Mesela yeni bir kitap bitirdim Yarısı öykü yarısı şiir bu 5. kitabım olacak İsmi Dökümü Ve bir mesel tapınağı Kağan diye hı hı. <gülüyor> Şimdi biz e, O upuzun kış e, gecelerinde Malum bizim oralarda kış 5 aydır En az kar altında kalırsın Orada geceleri köyde biz masal dinlerdik. Benim amcam çok iyi masal anlatırdı. Şair benim gözümde zaten <gülüyor> kendine özgü bir dil kurabilmişse şairdir. Ben ona <gülüyor> inandıktan sonra zaten kitaplarımı çıkarmaya başladım. Ki ee, dört kitabım var, dört albüm var. Şimdi beşinci için stüdyodayım ve beşinci kitabı bitirdim. Ama bir dilim olduğunu anlıyorum. Bir dilim olduğuna inandıktan sonra zaten kitapları çıkardım. O yüzden o betimlemeler benim dilim. Yani benim bir olguyu anlatma dilim. Bir sevdayı, bir ayrılığı anlatma dilim. Ve insanlar yakın buldular. Masalsı buldular. Biraz da e, onu efsaneye taşımalarının sebebi de sanırım. Biraz da o dil, o kurgu, o an, anlatış biçimi. Biraz mesel gibi anlatıyorum yani. Hı hı. Şey, e, Seyduna ile Şahrut'un yitik. Ama yani görünen Hı -hı. o ki o masal gibi anlatımda yerine ulaşıyor. Sen mesel diyor, ben masal diyor. Bu, bu da ayrı bir şey tabi. Evet. Ama hakikaten eskiden mesel, mesel. E, denilmiş. Tabii. Biz işte zorlandığımız için sonra masal masala çevirdik. Öyle görünüyor. Bir de meselin ikinci bir anlamı var. E, mesel ders çıkarma anlamını da taşır. Hı -hı. Yani bir örneklemeden bir mesellemeden gelir. O nedenle özellikle bizim Azeri kültürümüzde çok ilginçtir bu. Herhangi bir Konuya başlamadan önce bir dörtlükle bir mesel söylenir. Sen oradan ee, çıkarmak istediğiniz kararsın. Kısadan ise yani. Ha yani e, mesel bir eşittir anlamda. kısadan ise. Aynı. Öyle görünüyor. Pek şey var mı bu hani Azeri dedin az önce? Evet. E, gerçi ben biliyorum da hani dinleyicilerimize anlatmak bağında e, Azeri. Kültüründen bahsetmişken Iğdır ve Azerbaycan arasında bir kambağı var mı? Akrabalık. Ya ee, Tabii şehir olarak sormuyorum sen adına. Anladım. Sonuçta ikisi de aynı ırk. Yani Azeri'yiz. Iğdır'a gelenler e, bir bölümü Bakü civarlarından gelme. Bir bölümü e, Terbiz civarlarından gelme. Evet. Aslında biliyorsunuz Azerbaycan Cumhuriyeti 1908'lerde ikiye bölündü. Güney Azerbaycan, Kuzey Azerbaycan diye. Bugün Bakır'ın olduğu yerdeki nüfus 8-9 milyon ama İran'daki Azerbaycan nüfusu 30 milyon, 35 milyon civarında. Asıl Azerilerin yoğunlukta yaşadığı yer İran. Tebriz civarları. Tebriz, İsfahan o civarlar işte Alamut Kalesi'nin kurulu olduğu o Gazvin Hı -hı. civarları. Yani benim Alamut Kalesi ile salt işte kalenin tarihi, efsanevi özelliği ya da Hasan Sabbah'ın o aykırı, o çok sevdiğim örnek işliği değil. Onun ötesinde öyle bir kök de var. Biz oralardan gelmeyiz Iğdır'a. Bağımız böyle. Ki işte biliyorsun albümlerimde Azerbaycan'ın çok ünlü bir sesi, çok özel bir sesi. Bir lantoda gelir. Evet. Burada benim albümümde okur gider. Ee, her geldiğinde mutlaka haberim olur. Öyle bir kan bağı zaten ırktaş kan bağlı. Öyle bir yakınlıkta hissediyorum ve arada konuşurken sana söyledim. Yani gidemedim en büyük düşümdür. Bakü'ye gittim. İnanılmaz bir şey. Rüyasını görüyordum. Görmedi gittim. Rüyası, rüyada gördüğüm sokaklarla karşılaştım. <gülüyor> Böyle bir şey. Şimdi ee, terbiz diye diye yanıyorum. Oraya, oraya da gideceğim. herhalde. Bu bulduğumda gideceğim ama öyle bir ülkede yaşıyoruz ki dört tane albüm, dört tane kitabım var. Ama telefaklı durak 3 ayda bir 12 lira 50 kuruş geliyor. Aynen öyle. <gülüyor> Hakikaten. Şeydir Aynen ama öyle. Hani bu kadar üretime rağmen evet. hala e, insanların hadi insanları bir kenara bırakın. Devletin bunu desteklemiyor olması yani teşvik onu, etmiyor olması onu anlayabilmiş üzücü. değiliz zaten. Yani devletin kimi desteklediği belli zaten. <gülüyor> yani bugünkü o çatışmalar, o anayasanın gündeme getirilmesi. Devlet sanatı, sanatçı bunları unutmuş. Sadece demokratik açılım yapıyoruz arkadaşlar. Gelin bize destek verin. Yani böyle samimiyetten uzak. Yani <gülüyor> bilmiyor muyuz? Gerçekten hepimiz ciddi anlamda yoksulluğun, ne yoksulluğu? Açlığın altında yaşıyoruz. Benim radyolarda çalınan, e, ortalarda dolaşan, televizyonlarda bir biçimde çalınan ee, onlarca yüzlerce yüze yakın eserim var ama e, devletin bize biz sanatçılara özellikle üretenlere yani alışmışlar günlük e, olarak e, tüketilecek sanatçı yetiştirmek ya da müzik yetiştirmek bir, bir sonraki ay unutturacak ve bize layık gördüğü dediğim gibi 3 ayda bir 12 lira kuruş gibi ya da 13 lira 25 kuruş gibi böyle garip garip devletin reva gördüğü bir e, telif hakları ne yazık. Komik rakamları aslında bunlar. Komik tabii. ötesi alçaltma rakamları. Yani sanatçıyla dalga geçiyor, onu aşağılıyor. Yani toplumların gelişimi sanat sanatıyla, sanatçısıyla anlaşılırken bizde sanata ve sanatçıya gösterilen e, reva ne yazık ki bu. Ben çok insan tanıyorum. Sen de tanıyorsun, biliyorsun. Yani samimi olarak söylüyorum. Dedim işte dört albüm, dört şiir kitabı var. Beşinciyi yapıyorum. iki albüm de dışarıda var. Yedi albümüm var aslında şu an. Yedi albümlük eserim dolaşıyor ortalıkta. E benim evim yok. Ay sonu kira'yı nasıl ödeyeceğim diye derin derin düşünüyorum. Ödeyemiyorum. <gülüyor> bu mudur yani sanatçıya görülen reva? Aslında tabi bu olmamalı. Bu mu? Gerçekten bu mu yani? Bu olmamalı Olmuyor. ama işte ne yazık ki ülkemizde Bir de şey tabi şu son dönem Teknoloji gelişiyor de, şeklinde o, o da başka o bir der internet, İnternette yayılan yani şarkılar Dördüncü albüm Bence çok özel bir çalışmaydı e, İki bin tane satmadı Yani şimdi ben beşinci Albümdeyim gerçekten artık Halk kahramanlığı yapıyorum yani Dişimle tırnağımla söküp Biriktirdiğim e, parayı Buraya harcıyorum ve batıyorum çünkü insanlar hırsızlığı bir yaşam biçimine dönüştürdü bu iktidarlar. Ne yazık ki yani çok rahatlıkla senin eserini indiriyor sonra da dönüp hemen sen de sana diyor ki ya hocam çığlık eseri ne kadar güzel olmuş Allah Allah. Diyorum ki ya albüm aldın teşekkür ederim yok valla hocam indirdim. Bir de o kadar rahat söylüyor ki senin yüzüne. <Gülüyor> yani bir toplumda emek hırsızlığı bu kadar içselleştirilebilir mi ya? Yani iktidarlar bunu yaptılar. Yani sen emek çalıyorsun. Bunu engellemek için de bir şey mi Biraz araştırıldı. Biraz araştırıldı Cüneyt. 200 bine yakın indirilmiş albüm. Albüm bin sattı. Satmadı. Yani şimdi bu arada albüm 200 bine yakın indirilmişse tek tek indirilen şarkıları da ayrı hesaplamak lazım. Ayrı hesap. O da ayrı. Ya düşünsene. İstanbul ağlıyor eserim. YouTube'da 10 milyon kez tıklanmış. Bu 3 ay önce yakaladığım rakam. 10 milyon ya. El insaf ya. Bir kuruş ya her tıklamada indirmede bir kuruş ya bir kuruş. Yarım kuruş. <gülüyor> bir de demiyorum. Geri dönüşü yok. Evet. Gerçekten geri dönüşü yok. Yani YouTube zaten ayrı bir acı. dünya ayrı bir cemiyet. Yani, Oraya ne yaparsan yap herhalde oradan gelmez o para. Ya niye devletlerin bu anlamda şimdi e, atıyorum e, yapımcı firmalarının kuruluşu olan mesleği biliyoruz. E, yapın şeyle bağlantıları var. E, artık onlarla Anlaşmalar sağladılar ama bize geri dönüyor. Yapımcılara gidiyor. Atıyorum biz Mesamlıyız. Geçen hafta Mesam genel kurul toplantısı vardı. Tam bir rezaletti. Yani gerçek anlamda bir rezaletti. Ee, i̇nanılmaz inanılmaz şaibeli başladı, inanılmaz şaibeli bitti. 5,5 trilyon ortada para kayıp. Garip garip paralar alıyorlar oradaki yönetimde olan arkadaşlar. Yani huzur hakkı gibi garip garip. Benim huzursuzluğum üzerinden huzur parası alıyor. Yani kurumun işleyişi için toplantı yapıyorlar kendi aralarında. Oh bir huzur parası alalım. Toplantı, her toplantıda kişi başına 320 lira, ben 500 lira para alıyorlar. Bana bir yılda o kadar para gelmiyor. Üstelik benim eserlerim üzerinden bu insanlar topladıkları parayı kendi aralarında paylaşıyorlar. Ve Bu bizim mesleki örgütümüz. Mesem ya. Böyle komik bir şey olur mu ya? Ya dedim göndermeyen yazıktır Gerçekten göndermeyen yani 12 lira 50 kuruş 3 ayda bir şeye değmez Yani posta parasına zarfa uçağı da e, Değmez yani Yılda bir Onu, defa da, yiyin ya. o Onu evet. da yiyin huzurunuz olsun Yani şimdi oturup nasıl olsa Bizim hakkımızda toplantı yapıyorsunuz Oradan huzur para salıyorsunuz da yorulduğunuz için Toplantı yapıp Kardeşim çok huzursuzsunuz siz o Bize gönderdiğiniz ve hiç huzursuz olmadığınız Gönderirken o 12 lira 13 lira da lütfen siz yiyin Hatta şimdi duyuyorsa lütfen e duysunlar. <gülüyor> Peki bu bu evet. anlamda e, aslında hakikaten Salt yani devlet değil yani. Aynı zamanda gariptir. Bizim emeğimizle biz savunmasızken. Nedir? Abi, adı orası, adı yani? Nedir? Benim meslek birlik örgütü. Müzik ve besteciler. Ya diyorum ya, kendilerine kayıtlı en az 130 eserim var. Bir biçimde e, şeyde dolaşan, e, radyolarda, canlı olarak dolaşan ya da televizyonlarda dolaşan Yüze yakın eser hatta fazla da olabilir. Ya nasıl oluyor ya? Nasıl oluyor gerçekten nasıl oluyor? Onun üzerinden trilyonlar paralar topluyorsunuz. Ama geri dönüşü bir yılda bana 500 lira gelmiyor. Tabi bu anlamda e, mesamında e, yasal anlamda cevap verme süreci var. E, bunlar söylediklerine karşılık. Evet, tabii. Ee, ama bunun dışında da tekrar ben üretimine geri dönmeyi istiyorum. Ee, beşinci 5. albüm, 5. Evet. E, şey Halk kitabı. Ee, evet Halk Kahramanlığına devam aynen. ediyorsun. Don Kişot mesela Don Kişot öyleydi Gerçekten ya. Öyle. karşı. Aynen. Öyle, aynen. Bütün ama... bunlara karşı in adına üretiyorum ve in adına ürettiğim, paylaştığım şeyler Değerli şeyler olduğuna inanıyorum. Her üretim gibi değerli şeyler olduğuna inanıyorum. Dahası artık şimdi bir, bir dinleyici kitlem var ben? Hı hı. Yani bir Beklenti içerisine giriyor. Yani vakti geldiğinde hocam albüm ne zaman çıkacak demeye başlıyorlar. Ne diyeyim? E battım diyorum. <gülüyor> e, diyorlar ki hocam ne yapalım biz mağrım mu kalalım? E battım kardeşim almadınız. Yani ben ürettim ortaya koydum siz gittiniz indirdiniz. Hakikaten en son aslında biz seninle yani, konuştuğumuzda 3'teydi Şahri Seydun'a. Ben şey dedim hadi... Ben de söyleyeceğim bir sonrakinde <gülüyor> dedim. Sen şimdi dörtü <gülüyor> yapmıyorum dedin. kaldı zaten. Sonra bir baktım dört çıktı. 7. Şimdi işte beşi yapıyorum. 5'te biraz da Cüneyt. E, dil dökümüm bir anlamda. Yani ciddi anlamda yaş da artık geldi. Belki bir daha da albüm yapamam diye. Söylemek istediklerim vardı. Yani o albümlerde söyleyemedim. Biraz... Bol şiirli bir albüm olacak. Aşağı yukarı 17 tane eser olacak. Bir de hani millet aa, satmıyor bari single yapalım. 2 eser, 3 eser." Milletin kıstığı yerde ben 17, 18 abi in adına ürettikten sonra üretemiyor çünkü. Kabız. Ne yazık ki. O nedenle bolca şiirlerimden yani şimdi ukuda kalan şiirlerim var okumadığım. Çünkü sonuçta şarkı aralarına çok kısa okuyorsun ya. Hı -hı. Şiir büyüktür. Öyle bir Yanılmıyorsam dört tane öyle bağımsız bir şiir, dolu dolu içimden okumayı düşündüğüm şiirler olacak. Ee, bir de işte eserler arasında yine okuyacağım şiirler olacak. Atıyorum Hrant Dijk için yapmış olduğum bir ezgi bir şiir var, onu okuyacağım. Ee, Kazım için yazmış olduğum bir şiir ve bestelediğim bir eser var, onu okuyacağım. Çünkü... Ee, Onların öldüğünün arkasından yapmadım, bilerek yapmadım. Bu ülke biliyorsun başka bir ayıplı ülkedir. Yani ölen sanatçının arkasından rant yeme dönemi başlar. İnanılmaz çirkin, kirli süreçler işler. O süreçte hiç bir biçimde oralarda olmayayım diye durdum. Kim nasıl nemalanacaksa nemalansın kardeşim. Ondan sonra bizim de söyleyecek sözümüz olur diye bugüne kadar sustum. Bu albümde onlara da yapmış olduğum çalışmaları koyacağım. Kazım biliyorsun benim üç albümde yer alan bir hı hı. dostumdu. Kazım'ın senin de olan dostunu Yani 16-17 ile dayalı bir dostluğum vardı. Ee, sevgili Hrant'la öyle ya da böyle insan hakları e, meselelerinde yan yana gelmiş, görüş arışında, alışverişinde bulunmuş olduğum bir insanı zaten. Ee, bir de öyle vefa denilen bir şey vardır. Yani o yüzden hiç yoksa bu albümü de yapayım. Sonrasına artık telif hakları ne olur. Bunda da batarsak zaten hepten <gülüyor> e, batmış. Ya bence sen altıya gidersin artık. Yok Yok ya bu kadar üretime zor. dayanmaz hocam. Yani üretirsin de yani ne bileyim ben çok böyle sponsor peşine koşan bir adamım hiçbir zaman olmadım. Buna ihtiyaç bile duymadım. Halbuki işte bir sürü iş adamı, Azeri e, iş adamları var. Yazıklar olsun onlara diyorum başka bir şey demiyorum. <gülüyor> Hadi samim olalım eğer dinliyorlarsa gerçekten yazıklar olsun onlara. Türkiye'de Azeri müzik yapan sadece ben varım. Acıdır ama ben varım. Yani Azeri müzik okuyacaklarsa gidiyorlar TRT arşivlerinde vaktinde Azerbaycan'dan ya da e, işte İran-Azerbaycan'dan bir biçimde alıp getirdikleri e, eserleri okuyorlar. Burada yeniden sıfırdan üretim yapıyorum Azeri ezgisi olarak Azeri mizi olarak. Gözünüz çıksın Azeri iş adamları. Yani ee, herkes kendi müziğine sahip çıkıyor. Sen niye sahip çıkmıyorsun? Sen niye sanatçına sahip çıkmıyorsun? Kültürüne, müziğine sahip çıkmıyorsun? Ama ben dediğim gibi kimseye e, gidip de ayıplı geliyor bana. Yani Ya para verin de ben işte albüm yapayım. Ayıplı geliyor. Gidemiyorum yani. Olay Peki bu. E, bu son albümde Hatta şiir kitabı da çıkacak demiştim. <gülüyor> ben rica etsem şu bizimle paylaşacağın bir şiir var mıdır ya da? E... Albümde var tabii de. Ama bu tartışmalı bir şiirindir olmayabilir çünkü yarışmada beş eser var dört <gülüyor> alt var tamam mı Üzmedi. Birisini eleyeceğim ama hangisini eleyeceğimi kıyamıyorum. Elenmez umarım burada okuduğum albüm olur. Ya da olmasa bu kayıt bir gün bana ulaştırırsın elimde böyle burada okumuş Halil olur. Olur tabii ki. Tamam. Mor yaram, dalgaları boğdu sular, kırdı dalga kıranlar kabataşta. Düşlerimi kırdın, düş kıran mor yaram. Ellerimdir dalgalar gibi çığlık çığlığa ufalanan, ellerim kendine kıyan. Ufuklar boğazına sarılmış günün, güneştir ellerimce can veren. İstanbul'a benzedi yüreğim, sevdam kangren. Neresine bulaşsa gövdemin keseli batılan Denizde başladı akşamüstü Boğazda akıntılar, kanamalar Eksildi dalgalar, eksildi içimde sular Yine haziran sonu Kuraklık, kıyım, bildik ne karat Ayrılık ayrılıkla noktalanan Hüznümdür gözyaşımdan önce ıslanan Yüreğimde sararan, yıkılan Darmadağınık denizlerce kalan Haziran gecemde kaykılan ama kalkamayan Kazım yoldaş da katıldı Haziran'a Nazımca Yine yıllarımdı bir günde devrilen Günce devrilen güneşçe Yüreğimdi bir Haziran sonu Karanlıkta kalan moracılara Bir sancı gibi kaldım Beyoğlu'nun boş böğründe ovluf duran Yüreğimde Mapusane türkülerim Yalnızlığıma çoğalan Sevdam yedi kol demiri gibi Alamut'ta boğulan umudum sorun dışındaki iklime firara kurulan yorgun naçar uykusuz talan bir tek ellerindir avcumda emanet kalan gerisi lalıkar gerisi yalan çocuklar gibi gülümseyen ellerin havada ıhlamur kokusu bir haziran ne bahar kaldı yüreğimde ne yaprak güneşte kızaran Mırıltısı anlaşılmayan sevdadır toparlanıp gitmeye hazırlanan, Bir de gençliğim geriye hazan bırakan, Hani gözlerin kıyıya çekecekti, Safrasını denize boşaltan, Çıması pahasıyla batan yüreğimi, Bırak, bırak sularda kalsın, Suların kucağında kadavram, Sevdama murdarsın, mor yaram, Bir de yüreğim alsa, Apansız girişleri anlasa, böyle yanmayacak türküce ışıklarım söndü gökyüzü senle vardı geceleri sustum tamamen sustum sadece susmak yetiyor gerisi çıldırmak öyle bakma üşüyorum susuşum üşümeden degeta deget Doğalları arkada fon olmadığı için bu kadar diyor. olabildi ama bence e, bu şiirin üzerine Kazım'la devam etmekte fayda var ...bir hayat dinleyelim derim. Kesinlikle, Peki. kesinlikle akılsın. Efendim radyo havanındasınız... ...Hasbiyar programını dinliyorsunuz... ...yavaş yavaş sonlara yaklaştığımız şu dakikalar... Ee, ...Kazım Koyuncu... ...yine e, Şahrut Seydun albümlerinden... ...bir eserle bizimle beraber olacak... ...Hayat, hayat dinleyeceğiz. Yani. Hayat denen sonsuzluğun karşısında bir çocuğuz düşe kalka büyürken kalkamayız bir çocuğumuz Hayat denen sonsuzluğun karşısında bir çocuğuz düşe kalka Ülke, kalkamayız bir çoğumuz Bu hayat böyle mi olur, düşen hep yerde mi kalır Gün olur belin doğrulur, kim olacak belli olur, olur. Bu hayat böyle mi olur? Düşen hep yer demir kalır? Gün olur belin doğrulur, kim olacak bellim olur oy. Ama bitmez yolculuklar Belki biraz canın yana Düştüğün niye de doğrulur Başlar yine ilk adımlar Ama bitmez yolculuklar Belki biraz canın yana Düştüğün yer ne doğrulur, başlar yine ilk adımlar Bu hayat böyle mi olur, düşen hep yerde mi kalır Gün olur belin doğrulur, kim olacak belli mi olur o bu hayat böyle mi olur Düşen hep yerde mi kalır Gün olur belin be doğrulur Kim olacak belli mi olur Hasbihal devam ediyor Tunay Boz Yiğit bugün konuğumuz Ve Şahrut Seyduna albümlerini Müziklerini, şiirlerini konuşuyoruz Aslında az önce e, Sevgili Seyduna'nın yani Tunay Boziyet'in şair tarafından bir kesidi sizinle buluşturduk. Güzel bir şehrini e, sizinle buluşturduk. Biraz sonra bir de... E... Tü, türkücü tarafını, Türkücü de, de denmez ona, Türkücü de <gülüyor> değil de. Yorumcu diye. Yorumcu da. tarafını <gülüyor> sizinle buluşturacağız. <gülüyor> çünkü onun da, <gülüyor> da albümünde, dördüncü albümünde söylediği Kurşun Susuşun isimli bir çalışma var, evet. çalışması var. <gülüyor> ee, her ne kadar <gülüyor> kurşun şuşuşun <gülüyor> <gülüyor> diye pek çok kişi tarafından söyleniyor olsa da e, Kurşun Susuşun Albümün alt başlığı da çok vurucuydu orada ama Sevdan Sabıkam'dır. Evet. Çok dile düştü. Bu çıkacak olan albümün... Yine Şahrut Seydun'a Türkler 5 ama alt başlığı yine olacak. Alt başlığı şu, söz ateştir. Her ağız taşıyamaz. Oo. Yalnız Hı. şeydir, bu alt başlıklar zaten ayrı bir konuşma evet. konusu oluyor seninle. Evet. Ben oluyor. ne zaman e, alt başlıklar adına konuşmaya başlasam o program 20 dakika, 30 dakika, 40 dakika uzuyor. Ama çünkü çok orada... program Her öyle. zaman böyle olmuştur. Ruh yani evet. <gülüyor> yani Çok keyif alıyorum ben gerçekten seninle program yapmaktan. Bir de ben radyoculuğu seviyorum zaten biliyorsun. Aynı zamanda seninle beraber yaşam radyodu, radyoculuk yaptık yani evet, program evet. yaptık beraber. Ee, şöyle diyeyim, bu albüm de yine iki eser ya da bir buçuk eser yorumlayacağım. Hı hı. Hrant için yapmış olduğum eser kendim yorumlayacağım. Belki biraz sert gelebilir sözler o anlamda. Bir bela açılacaksa da ben benim başıma sızın istiyorum yani. Ee, şu albümden bahsedeyim istersen sana biraz, Olur, bu söz ateştir, her ağız taşıyamaz. Ee, Cevdet Bağcı olacak. Hı hı. İlkay Akkaya olacak bu albümde. gene sevgili Oğuz Boran olacak. Ee, ben yorumlayacağım. gene iki tane amatör sesim olacak. Ee, Biri benim. <gülüyor> <ona> <gülüyor> sonra e, Ender Balkır olacak. Metin Yılmaz olacak. Ee, dediğim gibi 17 şarkı Metin Yılmaz olacak. olsun mutlaka ama. Mutlaka ya. olacak. Metin Yılmaz'ı e, belki dinleyicilerimizin çoğu tanımazlar ama inanılmaz güzel bir sesi Kesinlikle. var. Inanılmaz çok güzel, güzel bir, bir yorumu var. Çok özel bir hal. Aynen öyle. Ve bu albümde en çok Metin okutacağım. adına Bence de. <gülüyor> adına Metin okutacağım bu e, Handan Aydın karar. olacak bu albümde Gülay'ın yerine transfer olan bir anlamda. Hı hı. Gülay ile üç albüm çalıştık. E, yüreğine buradan selam olsun çok keyifli çalışmalardı ee, şimdi bir de ben dediğim gibi hep yeni seslerle çalışmak apayrı bir güzellik olduğu için bende handan aydın olacak e, ve umarım albüm Mayıs'a bitireceğiz albüm gerçekten indirilme kadar olmasa bile <gülüyor> indirilmen hiç olmasa e, %30'u satılır yani atıyorum 200 bin kez indirecekler ya. <gülüyor> yani kardeş bari 30 bin tane satılsın 70 milyonluk toplumda. <gülüyor> ki gerçekten batmayalım. En azından kurtaralım kendimizi. Yoksa cidden başka türlü bir daha albüm yapma şansımız olmayacak. Yani devlet de bizi desteklemeyeceğine göre. Onlar evet. kimi destekleyeceğini biliyorlar çünkü. Yazık olur yani. Seydunay'a yazık olur. Evet. Bence. Haklısın. Ya bir karşılığım varsa yani bu nazı söyleyebiliyorum yani yoksa şey değil. Yani. Olmalı diye düşünüyorum ben de. Yani o karşılık yani. E, olmalı ki en azından senin üretimin devam etsin. En azından insanların yüreğine bir şeyleri aktarmaya devam edebilirsin. Bu o, ben programın başında da söyledim. Bu yürek susmamalı bence. Hatta e, biliyorum susmayacak Teşekkür da ediyorum. en azından o paylaşım sürmeli. Evet yani tabii ki susmaz. Yani bir de öyle bulaşıcı bir şey ki sanat. Sanat insanı insanlaştırdığı gibi, insanın duygularını inceltme bir gösterdiği gibi bir kez ona bulaşmışsan zaten oradan kendini alamıyorsun. Üretirim mutlaka üreteceğim. Yine şiirler yazacağım. Belki kitaplar çıkacak. Günül ister ki gerçekten Şahruç Seydun'a devam etsin. Yani o... ...devam etsin yoksa yine ihtiyacı olanlar geldiklerinde... ...ürettiği meseri verecek... ...onlar ellerini alıp albümlerinde okuyacaklar... ...yani bu üretim devam eder... ...ama dediğim gibi gönül ister ki... ...şahrut sevgına devam etsin ve ben şiir okuyayım... ...ben şiir okumayı seviyorum çünkü albümde... Yani... Derdimi anlatayım yani. <gülüyor> Sevdamı anlatayım yani. Sen tabii şiir okumayı seviyorsun da şimdi tekrar şeye dönelim. Çığlık ilk defa söylediğim evet, dört albümde ilk kez evet. yorumladığım bir <gülüyor> eser oldu. Biraz ondan bahsedelim. Nasıl karar verdin? Oy şundan. Ya Cüneyt sen de çok zaman söylemiştin. Ya hoca sen kendin niye hiç niye okumadın? hiç ha, niye, niye hiç okumuyorsun? Artık o kadar çok niye baskısı geldi ki ben de dedim dur. Verdiğin çok evet. iyi hatırlıyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> ben çok kötü şey demiştin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Sesimi hiçbir zaman beğenmedim. Ama bunu bir türlü anlatamadım. Ha, niye mi? Buyurun. <gülüyor> Aynen buyurun. Cevabı herkes kendince yorumlasın. İşte bundan ötürü okumadım. Ama gariptir. Cüneyt sevdiler. Ama senin Sen seste zaten yani. bir <gülüyor> garip bir bu var, hani o insanı dinlendiren e, dinlediği zaman hiç böyle kulağı tırmalamayan bir bu var. Eyvallah. O Öyle yüzden e, çok şey değil, hani insanları rahatsız edecek batmadı, bir şey olduğunu zannettim. Evet, İlginçtir, sevdiler dördüncü albümde hemen hemen en öne çıkan e, e, iki üç eserden biri oldu yani. Ben diyordum ki diyecekler ki ya hocam ne bir güzel bir daha söyleme hocam ne güzel şiir <gülüyor> okuyorsun şimdi. <gülüyor> Allah'ım türkülerinin o beyaz yakasını o rezil sesinle yapışma, çiriletme. <gülüyor> Ama tersi oldu. Sevdiler sağ olsunlar. Karşılığı oldu. Böyle. Bu albümde de ondan e, aldığım cesaretle bir buçuk tane okumayı düşünüyorum. Bir, bir tane, düğette, tane. Bir buçuk. Ancak yarımına gücüm yetiştim. <gülüyor> <gülüyor> Biri kabul ettirdik. Şimdi bir buçuk öyle okuyacağım. Yavaş yavaş abi porsiyonları büyütür gideceğiz anlaşılan. <gülüyor> Herhalde eğer bu telif hakları da düzelirse adam gibi gerçekten hırsızlık, emek hırsızlığı berle ölçüler dizginlenirse biz sanatçıların biraz onurlucu yaşayacağı kadar berli bir gelirimiz olursa bu telif haklarından ya da bu işte satışlardan şu bu albümlerde devam ederse bir gün bir bakarsın ki Şahrut Seyduna e, Türkleri e onda Tunay Vücüt hepsini okuyor. Ee, şimdi hepsini okuma <gülüyor> <gülüyor> hepsini şey okuma da, bence de. Peki ee, Tuna çok teşekkür ederim ben Bugün teşekkür seninle ederim. beraber yine çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik Ben de keyif aldım hani üzerine bu kadar sohbet etmişken çığlıkla bitirelim evet. bunu <gülüyor> Evet Tabii. o niyesini görsünler duysınlar Evet <gülüyor> kurşun susu şuna gündeki şu, şu. adı şuşun ya şu, şu. hatadır ben de bir sözümü söylemiştim ya herhalde 6. albüm bir gün olur gün olursa ona da şey diyeceğim zaten hatasız hayat hatadır <gülüyor> ya efendim Tunay Boz Yiğit bugün bizimle beraberdi çok keyifli çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik tekrar çok teşekkür ediyorum sevgili Tunay ben teşekkür ederim ee, ben, kısa... Beni dinleyenler, bizi dinleyenlerin yüreklerine selam olsun Teknik basadaki arkadaşların emeğine de sağlık en kısa sürede biz bu sohbeti yineleyelim bence. Ee, bence de albüm çıkacak ya. <gülüyor> <gülüyor> o albüm çıkmadan önce de biz yaparız yine bir şeyler. Eyvallah. Peki. Eyvallah. Ee, efendim bugün Tunay Boz Yiğit konuğumuzdu. Ee, Radyo Havan'daydınız. Hasbi Hal programını dinlediniz. Bir sonraki hafta salı günü saatler 17'yi gösterdiğinde bir başka konuğumuzla yine evlerinize, ofislerinize, işyerlerinize konuk olacağız. Ee, ama o zamana kadar kendinize iyi bakmanızı diliyoruz elbette. Tunay senin söylemek istediğin varsa böyle son bir cümle. Isten bir şey yok dediğim gibi yani yeterince bu sistem bizi emek hırsızı yapıyor yani emek hırsızı olmayalım ya sanatçılara emeğe biraz gerçekten saygı olsun bir e, bu anlamdaki insanların yüreğine selam olsun ama şeyi anlıyorum elbette şeyler çok pahalı geliyor olabilir e, CD'ler ya iki sigara parasıdır sonuçta ya yani <gülüyor> iki gün sigara içmesin evet olur ya. biter diyorsun ya da 20 tane sigara ciğerini öldüreceğine onar onar içsin en azından bak orada da katkımız olur <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim yani. Herkesin Peki. yüreğine selam olsun. Efendim teşekkür ediyoruz tekrar e, hepinize bizimle beraber olduğunuz için Tunay Boğuz ayrıca bir kez daha teşekkürlerimize sunuyoruz ve bugün çığlıkla sizlere veda ediyoruz. Önümüzdeki hafta görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hani derler ya hep. Hoş kalın. Hoşça kalın. öz duyarsam bir gün itim birinden sökerim yüreğim göğsüm ipinden korkum yok bilesin elin dilinden işler bana kuşun gibi gülüşün yüreğin söz olup düşsün dilinden. İşler bana kurşun gibi susmuşum Komaz bana yürek baharı gibidir Sevdiğim ben harman yeriydi Belki de vardın için biri der İşler bana Kuşun gibi gülüşün Varlığın belki de için biridir İşler bana kuşun gibi susuşun Çığlık Hep insanca yaşadım insani deyip herkese bağışladım İlk kez bir kadını Lalı Reyhar'ı bağışlayamadım bu halime bile oturup bir güzel ağladım Tanıksın ya ey Her Feryadım göyü kapladı Çığlıkla şehrin eşkıya sevdalısı Bu kör gecede payımıza bir çığlık kaldı Serin sol sokul yanı başıma Gideceksen olur dolanma bana Korku kapımızda bekler baksana İşler bana kurşun gibi gülüşün Sevmek ayını dalda iki kirazdır İşler bana kurşun gibi susuşun Karsın küllerim ince bileyim, bırak yansın ateşim de gözlerim, savursun külümü özür verim. İşler bana kuşum gibi gülüşün, Seydunayı yıkmaz bu gitmelerim. Der bana kuşum gibi susun